Bir donap kitap Her yaş için çocuk kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet, Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınının son günündeyiz bugün. Bir Dolap Kitabı'nın bitiminin ardından özel yayın başlayacak. Eğer hala Açık Radyo'ya destek olmadıysanız, bugün de internet sitesi üzerinden destek olabilirsiniz. Program destekçisi olun butonuna tıklayarak istediğiniz programa destekçi olabilirsiniz. Evet, destekçi olmanızın bizim için tabii önemi büyük çünkü sizin varlığınızı hissetmemizin bir başka yolu da bu. Dolayısıyla Açık Radyo programlarından hangisini isterseniz ona destek olunuz lütfen. Evet, bugün farklı bir program yapacağız. Evet. İki yeni kitaptan değil bir yazardan bir çizerden söz edeceğiz. Eric karlı ayırdık bugünkü programımızı. Çocuk kitapları yazarı ressam sanatçı Eric Carle geçtiğimiz hafta pazar günü 92 yaşına bir ay kala aramızdan ayrıldı. Geçtiğimiz çarşamba günü duyuruldu ölümü. E, tabii ki e, çok üzüldük birçok kişi için birçok çocuk için Eric Carle'ın e, yeri ayrı. Bugün birazcık ondan bahsetmek istedik. Evet, Erik Karl'ı tabii sadece yazar, sadece çizer gibi de düşünmek mümkün değil. Başlı başına çocuk kitabı dünyası için bir üslup belki de yaratmış bir kişi olarak evet. anmalıyız onu. Evet, e, milyonlarca insanın da izi olan birisi. Biraz abartılı görebilir kulağı ama e, kitapları zaten dünya çapında 152 milyondan fazla satmış bir evet. yazar. Yani çok fazla çocuğa ve kuşaklar boyunca çok fazla çocuğa bir şekilde farklı bir hayatın farklı bir ucundan dokunmuş biri olsa gerek. İlk kitabını 1967 yılında yayımlamış. ama asıl başarısını bundan birkaç yıl sonra yayımlanan Açtırtıl ile elde etmiş ve ondan sonra da arka arkaya arka arkaya pek çok çocuk kitabı yapmış. Açtırtıl da ayrı bir durum aslında. Yani yani Eric Carle'ın tabii tabii ki yeri evet önemli ama Aç Tırtıl kitabı da bambaşka bir durum yarattı aslında çünkü hakkında tartışmalar bugün hala bitmiyor. Evet o konuya değineceğiz belki ama bilmiyorum evet. senin. Ben bir evet. e, hayatını bahsedelim. anlatarak gireriz demiştim ama Aç Tırtıl konusuna hemen atlayabiliriz. Aç Tırtıl ilk başta A Week With Willy the Worm Kurtçuk Willy ile bir hafta. Hmm. Adıyla aslında bu adı vererek e, böyle bir öyküye imza atmış. 26 farklı yiyeceğin tadına bakan bir kitap kurduğu kurgulamış hı hı. Eric Karl. E, ancak editörünün önerisiyle e, bunu kitap kurduğundan bir tırtıla çevirmişler. Editör sözcüğünün altını çiziyorum. Editörün ne kadar önemli bir şey olduğunu herhalde bu kitap yine... Gösteriyor en önemli ispatlarından. <gülüyor> evet. E, ama kitabın hikayesi burada bitmiyor. E, açtırtıl Aç da açtırtıl sürekli bir şeyler yedikçe o sayfa tasarımı da değişir. Sayfalar e, küçük sayfalardan büyük sayfalara doğru farklı e, genişlikte sayfalar şeklinde ilerler ve açtırtıl o sayfaların içindeki deliklerden geçer. E, bunu hiçbir matbaa basmak istememiş böyle bir kitabı. 1969 yılından hmm. söz ediyoruz e, ama e, Eric Carle pes etmemiş kitabı Japonya'da basmışlar e, ama a, evet yani. Japonya'da bir antpa bulmuşlar bu kitabı basacak ama kısa sürede açtırdı. O kadar sevilmiş ki e, farklı farklı ülkelerde işte e, çevirileri yapılmış işte oyuncakları yapılmış işte çocuklar ee, açtırtıl resimleri yapıyorlar açtırtıl heykelleri, kuklaları bir sürü şey yapıyorlar. Tekrar tekrar kullanılıyor tırtıl imgesi ee, bir tiyatro oyununa bile uyarlanmış. Ee, Eric Carl 1999 yılında The New York Times'la yaptığı bir röportajda demiş ki çocukken asla büyümeyecek büyük düşüncelerini açıkça söyleyebilen akıllı biri olamayacakmışım gibi hissederdim diyor demiş. Şey. Ee, belki de e, uzun kariyeri boyunca kitapları aracılığıyla çocuklara büyüme yolculuğunda rehberlik etmeye işte emineciyim bile büyüyüp kendi ayakları üzerinde durabileceğine dair cesaret vermeye çalıştı bu kitabıyla. O kendi hissettiği hı hı. şeyleri yani, e, öyle yansıtmış. E, hatta ona açtırtıl neden bu kadar popüler oldu, bu kadar uzun süre nasıl devam ettirebildi bu başarısını diye sorulduğunda da bu bir sanırım bu bir umut kitabı demiş. Hmm. Çocukların umuda ihtiyacı var. Sen önemsiz küçük tırtıl büyüyüp harikulayda bir kelebek olabilir ve yeteneğine dünyaya uçabilirsin demiş. Ama e, bir yandan da işte şimdi yetişkin dünyasından bakınca çok fantastik algılar var gerçekten. Beni gerçekten hala şaşırtıyor bu. Çünkü aç tırtıl. Aynı zamanda e, çocukların çocukları obeziteye teşvik etmekle suçlanmış. Hakkında işte bu kitap okunmasın diye yakın zamanda bile Change.org'da kampanya başlatılmış. Yani oraya kadar varmış. Abur cubur varmış. tüketiyor sürekli evet, diyelim. Evet yani elemanın biri işte açmış kampanyayı bak bu kadar şeker yiyecek de bu kitabı okusa falan gibi şeyler söylüyor. Yani anlıyorum öfkelisin ama niye açtırtıldan çıkarıyorsun yani. Evet, kötü bir şey olunca evet. kitaptan bilinir ya. Evet, ya. Hani, hayır şöyle bir problem var. Şimdi senin kızdığın şey... Ee, çocuğunun abur cubur yemesi ihtimali buna neden olan şeylerse git o cips fabrikalarına kek üretenlere bilmem ne dava açıya <gülüyor> kitapla ne uğraşıyorsun yani evet. işte. Ee, bir böyle bir görüş var ama bir yandan tersi de savunuluyor yani evet. açtırtıl onları yiyor hastalanıyor o yüzden iyileşmek için ne yapıyor ee, işte yeşil yaprağa geri evet. dönüyor ee, örneğin Amerikan Pediatri Akademisi 17 binden fazla pediatrist bu kitabın özel kopyaları ile birlikte e, büyüme çizelgeleri yollamış e, ve ebeveynlere e, e, onlara yönelik sağlıklı beslenme broşürleri dağıtmış. Yani sağlıklı tabii, beslenme tabii, ile ilgili bir çalışma olarak da kullanılmış bu kitap. O broşürde mesela şey diyor çocuklarınıza işte e, bu kitapta geçen meyveler, meyvelerden bahsedin. Onların hangi meyveleri bildiğini sorun. İşte meyvelerin bedenimize nasıl yararlı olduğu hakkında konuşun işte bilmem ne. <Gülüyor> bu kitaptan yola çıkarak ama işte yani... İnsan zihniyeti çok tuhaf evet. ya. Yani diğer tarafı anlamak çok evet, zor. Muhafazakarlı olsun. <gülüyor> Erik Karl'ın kitaplarındaki konulara değineceğim. Hı -hı. E, tekrar biyografisine başa Hı -hı. dönelim. E, Erik Karl kimdir? E, Erik Karl 1929 yılında Alman göçmeni bir ailenin çocuğu olarak New York'ta dünyaya gelmiş. Hı -hı. E, ama 6 yaşındayken ailesi Almanya'ya geri dönmüş gittikleri ülke artık Nazi Aslında, Almanya'sıymış evet. ve pek çok şeyde olduğu gibi sanatta da sansür varmış. Modern ve sonuç soyut sanat değil realist ve naturalist sanat onay görüyormuş. Ama Erik Karl'ın bir şansı okuldaki sanat öğretmeni olmuş. Sanat öğretmeni bir gün onu evine davet etmiş ve içinde ekspresyonist sanatçı Franz Mark'ın Mavi At" Ad adlı hmm. resminin de olduğu Dışa vurumcu resimler göstermiş. Ee, Eric Karl o günü hiç unutamamış. Bir röportajında o günden şöyle bahsediyor: e, Arka planda bir dağın bulunduğu hoş tabloları alışkındım. Buna rağmen şok olmuştum. Yani mavi at resmini gördüğünde ve diğer resimleri şok olmuştum. O güne dair o günü daima yüreğimde taşıdım diye söz etmiş Hı -hı. Ee, ve Eric Karl genç okurlara. Çocuklara sanatta yanlış renk diye bir şey olmadığını göstermek için hayvanları resimlerken alışılmadık renkler seçtiğini söylemiş. Ee, ve The Artist Who Painted a Blue Horse, Mavi Bir At Çizen Sanatçı diye bir kitabı var. Bu kitabıyla da Franz Marc'a saygı duruşunda bulunmuş. Kitabı ona ithaf etmiş. Evet. 1952 yılına kadar Almanya'da kalmış Stuttgart'ta. Yani bütün o Nazi dönemini yaşamış orada ya. Yani. Evet Stuttgart'ta e, sanat okuluna gitmiş. Ya bir şey diyeceğim bu savaş görmüş çocuk kitabı yazarları da bir başka oluyor gerçekten yani. Evet çok ilginç bir durum. Bu da ayrı bir konu olsun başka bir gün evet, yani. Geçenlerde evet. yine bir romandan bahsetmiştin evet. ya sen. Çok evet. farklı bir şekilde içselleştiriyorlar evet, her çok şeyi. Çok başka bir şey yani. E, Eric Carlin bir de işte babası savaşa gidiyor. Hı -hı. E, sonra Sovyetler'de esir tutuluyor. 39 kilo olarak evine geri dönüyor of. falan işte. Hani bitik bir insan olarak gelmişti diye bahsediyor. Yani bir sürü şey yaşamış. E, yani yetişkinliğinin ilk yıllarına kadar Almanya'da kalmış. 1952 yılında Sadece 40 dolar gibi bir tam hatırlamıyorum ama bir çok küçücük bir parayla cebinde ve resimleriyle portfolyosuyla Amerika'ya gitmiş New York'a. Çünkü tekrar çocukluğundaki o yere dönmek istiyormuş. Bunu başarmış gitmiş ve çok geçmeden The New York Times'da grafik tasarımcısı olarak işe girmiş. Daha sonraki yıllarda bir reklam ajansında sanat yönetmeni olarak çalışmış ve 1967 yılında ilk kitabı çıkmış ama kendi yazdığı değil. Bir resim e, Hı, resim ressam olarak e, imza attığı bir kitap bu. Brown Bear, Brown Bear, Who What Do You See? E, yazarı Bill Martin Jr. o önermiş. Erik Carle, Hı -hı. çizer misin diye. E, i̇lk kitap bu olmuş. Ardından kendi kitabını yapmış ve ondan sonra üçüncü kitabı 1969 yılında işte o çok meşhur açtırtılmış Açtır, Açtır, olmuş. Evet. Ee, istersen bir şarkı arası verelim. Verelim. Evet. Bir şarkı arası güzel olur. Ee, yani ne çalabiliriz diye düşündüm. ya. Yani Eric Karlı düşününce aklıma onun kadar otantik bir başka isim geldi. Perulu soprano imasumak geldi adıma. Ki aklıma ki adı da keçua dilinde ne kadar güzel demekmiş. <gülüyor> Bu da ayrı bir durum. Şimdi onun yine çok otantik bir şarkısı... Ee, Çum çoyu dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet. Erik Karl özel bölümüyle devam ediyoruz bugün. Ee, az önce dinlediğimiz şarkı ormanda kuş seslerini duymak gibiydi. Ay, evet. Ve hepsi de e çok son derece otantik ve aynı zamanda son derece yağmur ormanlarının o gizemli ortamını hissettiren türdendi. Ve bu da Elik Karl'a çok uygun geliyor evet, bana Evet Çünkü e, doğa teması onun kitaplarında çok sık rastladığımız bir e, konu. Şimdi Elik Karl'ın bu derece tanına, tanınmış bir yazar olması, bu kadar sevilmesinin altında yatan sebep ne olabilir diye düşündüm. Bunun birkaç nedeni var. Bir kere seçtiği konular evrensel pek çok konuyu seçiyor. Ee, yani her herhangi bir kültürdeki, herhangi bir yaştaki e, ha, her bir çocuk için ortak olabilecek konular bunlar. Ee, kullandığı imgeler ve kendine has resim tekniği. Ee, Eric Carle kitaplarını gördüğümüz zaman onun yaptığı resimleri görür görmez tanıyoruz. Çünkü gerçekten çok e, özgün bir üslubu var. Ee, bir kolej tekniği kullanıyor ama kendi ürettiği bir teknik bu. Pelur kağıdına özel olarak elde boyadığı kağıtlar hazırlıyor. Farklı renklerde, farklı dokularda ve bunları kes yapıştır tekniğiyle kağıt üzerinde kurguluyor. Ve canlı renkler, parlak renkler böyle bir palet seçiyor. Çocuklar da bu üslubu kendilerine yakın buluyorlar. Çünkü çocuksu da bir yanı var. O yüzden yuvalarda ya da işte Küçük yaştaki çocukların çoğu e, bu resimlere bakıp benzerlerini yapmıştır. Ben yani internette dolaştığımda da açtırtılın onlarca yüzlerce farklı e, kopyası var çocuklar hani, tarafından yapılmış. Şimdi böyle e, anlayamadığı bir resim ya da bir heykel filan ne bileyim işte hurdalar birleştirilmiştir ya da boyalar saçılmıştır filan. Yani onun karşısına geçip ya ne var bunda bunu ben de yaparım diyen yetişkin var ya. Hı hı. İşte Erik Carl'nun resimleri çocuklarda bu hissi yaratıyor ve bu sefer son derece isabetli, son derece doğru, tam da olması gerekeni evet. yakalıyor. Erik Carl e, yine bir röportajında demiş ki kulağa klişe gibi geliyor ama sanırım içimdeki çocukla bağlantı kuruyorum ve sanırım başkaları da öyle yapıyor demiş. Hmm. E, gerçekten e, çocuk suyun yanını çok iyi korumayı başarmış, çok da yakın zamana kadar. E, resim yapmaya, kolaj yapmaya devam etmiş. Çok üretken biri zaten evet. yani. E, 70'ten fazla kitaba imza atmış. E, ve az önce dedim evrensel konular seçer diye. Özellikle doğa İlkar'ın kitaplarında Hı. başrolde. Doğanın içindeki döngüler, zaman akışı, mevsimler, işte aç metamorfoz, e, hayvanlar, her türlü hayvan onun kitaplarında başrole çıkmış mutlaka. İşte arkadaşlık ee, insan, hayvan e, karşılaştırması olan e, yine hayvanların vücut biçimleri, davranış biçimleri, renkler, sayılar, bir sürü konu var. Ee, hayata dair deneyimleri biz yetişkinlere göre çok az olan, çok çok az olan çocuklar, erikal kitapları sayesinde hayata dair bir şeyler öğreniyorlar. E, ve bu çok e, yalın ve e, doğal bir akış halinde oluyor. E, yani çünkü işte. çok Gerçekten basit cümlelerle ve çok basit ifadelerle bunları yapmış. Ama düşünsel olarak öyle değil ve bunlar yani cümleler basit kalabiliyor çünkü görsel olarak e, çok güzel altı dolduruluyor. Yani aslında görsel olarak yapıp da sanki e, bir şeyler de okuyabilelim diye metin yazıyormuş gibi geliyor bazen bana yani bazı kitaplarında. <gülüyor> evet. E, Eric Carle yaptığı işi e, şöyle tanımlamış. Bunu okuyacağım. Kitaplarımın çoğunda ev ile okul arasındaki boşluğu doldurmaya çalışırım. Bana göre ev sıcaklığı, güvenliği, oyuncakları, el ele tutuşmayı temsil eder ya da etmelidir. Okul ise çocuk için tuhaf ve yeni bir yerdir. Acaba burası mutlu bir yer mi olacaktır? Orada yeni insanlar, bir öğretmen ve sınıf arkadaşları olur. Peki bunlar arkadaş canlısı kişiler mi olacaktır? Bana göre evden okula geçiş... Çocukluk çağının ikinci büyük travmasıdır. İlki elbette dünyaya gelmektir. Gerçekten her iki durumda da bilinmeyen başka bir yere gitmek için sıcak ve korunaklı bir yerden ayrılırız. Bilinmeyen genellikle beraberinde korkuyu getirir. Kitaplarımda bu korkuyu yerine olumlu bir mesaj koyarak yok etmeye çalışırım. Çocukların doğal olarak yaratıcı ve öğrenmeye hevesli olduklarına inanıyorum. Onlara öğrenmenin aslında hem çekici hem de eğlenceli olduğunu göstermek istiyorum demiş. Ama e, asla bir şey e, yani gözümüze sokarak öğretmek yerine evet. e, bunu çok e, yalın ve e, doğal bir akış şeklinde vermiş. Resimleriyle Hı -hı. yaptığı bir, kurduğu bir dünya içinde aslında anlatıyor her şeyi. Evet. Ee, yani bu kadar çok kitabı var ama e, iş Türkçe'ye geldiğinde kitap sayısı bir hayli az. Evet, e, ne yazık ki öyle. 70'ten fazla, 75, 76 tam sayıyı bilmiyorum. Bu kadar kitabı varmış. E, ama Türkçe'de e, 10 tane, 11 herhalde. 10, Belki, ben de tam 10-11 tane tam sayıyı bilmiyorum. Mavi Bulut Yayıncılık ve Kural dışı Yayınları tarafından Eric Kayal kitapları dilimize çevrildi. Yıllar önce e, Enobur Tırtıl e, Türkçe'de diye e, aç tırtılın duyurusunu He. yapmıştık. Ee, Erik Karl ile ilgili e, kısa bir yazımız da var bir dolap kitapta. E, o zaman çok sevinmiştik Açtırtıl Türkçe'ye çevrildiği için. Ondan sonra e, başka kitapları da çıktı. Mesela ben elimdekileri sayayım hemen. Mavi Bulut Yayınlarından Açtırtıl'dan başka e, Dünyayı gezmek isteyen horoz ve ben tembel değilim diye hmm. e, kitapları çıktı. İşte açtırtılın üç 3 boyutlu e, kitabı çıktı. Karton e, evet. baskısı, bebekler için olanı çıktı. Şu i̇çine parmak soktuğun bir tırtıl vardı hatta o kitapta. Evet. E, anne ve baba ile ilgili birer ha, kitabı evet. vardı. Şu an yanımda değil. Onların tam isimlerini hatırlayamıyorum. Yine karton evet, mukava evet. kitap. Erik Karl ile öğreniyorum sözcükler ve renkler diye kitapları var. Bunlar yine karton kalın, küçük yaş, evet. bebekler için gerçekten iyi oluyor bu kitaplar. Pek çok işte renkler eşleştirme sözcük bilgisi, kavramlar var bu kitaplarda. Aslında bunun gibi şarkı kitabı da var da Türkçe'de yok. Evet. Kural dışından çıkan kitapları da Minik Tohum. Bunların hemen hepsini de daha önce bir kere bahsetmişiz. Evet, yani. da söz ettik. Tepeden Tırnağa. Çok eğlencelidir. Evet, burada mesela Demin dedin ya hani hayvanlarla insanlar arası tam işte o kitap bu. Evet yani işte ben bir penguenin başımı yana döndürebilirim. Sen de döndürebilir misin? diyor. Bir tarafta penguen karşısında bir çocuk var. Elbette döndürebilirim diye. İşte hayvanların belirgin bazı özelliklerini burada kullanıp karşılarında da çocuğu alıp Biz orman e, ve taygayla vücut yarışı yaptırmış. Evet gibi. ve orman ve taygayla ayrı, ayrı ayrı bu kitabı çok oynadık mesela. Yani hani bu kitap okumak için değil. Bu kitap oynamak için. Evet, yani yani bu da önemli bu, bir şey. Oyun aracı evet. haline dönüşmüştü. Ee, minik tohum var dedik. Bu Uğur Böceği. Çok sevdiğim bir kitabıdır mesela. Evet. Mesela. Çok, e, gerçekten yine bu tasarımı e, da. Özel, e, bas, özel kesim kağıtları olan ve zaman akışını gösteren Tepede Saat e, Hı -hı. ilerliyor. Akrep Yelkoğan ilerliyor. E, bir yandan da Güneş Yükseliyor, tepeye evet. çıkıyor, aşağı iniyor. Orada huysuzur böceği de sürekli e, farklı farklı hayvanlara gidip sataşıp evet. e, boyunun ölçüsünü bir, alıp <gülüyor> <gülüyor> bir yolculuk huysuzluk neyse ki sonuna evet. kadar sürmüyor. Böyle bir yolcular çıkıyor. Kafası karışık bu kalemun. Zaten bir bukalemun olunca. Evet. <gülüyor> bu bunda da oluyor. işte farklı hayvanlar farklı özellikler bukalemun sürekli onları Aha. taklit etmeye çalışıyor. Çok oyunlu çok keyifli bir kitaptır bu da. Umarız ki bundan sonra başka Eric Carle kitaplarını da dilimizde okuman şansı bulur çocuklar. Evet, çok da iyi olur doğrusu. Ee, ama zaten iyi yapılmış bir seçki var. Yani hani kötü değil yani, evet. değil mi? Hani bu da iyi bir şey. Ama daha çok olsa ne güzel olur. Evet ee, Erik Karl'ı geçtiğimiz hafta pazar günü kaybettik. Ee, Haziran ayında yaşasaydı 92 yaşında Hı. olacakmış. Ee, 92 yaşına kadar üretmiş... E, pek çok güzel çocuk kitabına imza atmış ve çocukların e, kalplerinde güzel anılar bırakarak, dünyamıza çok güzel renkler bırakarak aramızdan ayrılmış bir çocuk kitapları yazarından söz ettik bugün. Çok da güzel anlattın bu arada yani bayağı iyi hazırlandın. <gülüyor> yani evet, onu gördüm evet, nasıl hazırlandığını evet, zaten ama çok... Evet, ilkarla. <gülüyor> neşir oldum. E, bugünlük bu kadar. Programı kapatırken e, biraz sonra... E, Radyo şenliğin, 18. Radyo Şenliği'nde özel yayın başlayacağını ve bugün e, Dinleyici Destek Projesi özel yayınının son günü olduğunu da hatırlatalım. Açıkradio.com.tr adresinden ya da Açık Radyo uygulamasında Destek Ol butonuna basarak radyomuza destek olabilirsiniz. Evet. E, Açık Radyo'nun e, devamlılığını sağlamak için desteğiniz çok önemli. Evet destek olmanızı bekliyoruz. Olursanız ne güzel, olmazsanız da dinlemeye devam edin. O halde bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagil.